Herkese merhaba 95.0 Açık Radyo'da Diğer Kam'da Damla Özler'le berabersiniz. Sevgili program ortağım Rauf bugün bir sağlık sebebiyle bizlerle beraber olamayacak ama çok özel bir konuğumuz var. Gıda Kurtarma Derneği Başkanı çok sevgili Berat İnci bizlerle beraber. Berat hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar selamlar. Ee, sizlerle aslında biz çok daha uzun biraz önce hatırlattın 5 yıl öncesinde temas etmiştik. Hatta o dönem Diğer Kam'ın da varlığının sebebi olan hemzemin konferansta da fazla gıdayı e, biz konuk etmiştik. O günden bugüne ne oldu ve Gıda Kurtarma Derneği nasıl ortaya çıktı? Oradan başlayalım mı? Süper olur. 5 e, yıl önce görüşmüştük. Bizim için de oldukça heyecan verici bir yolculuk oldu bu 5 yıl. E, 2017'de 2016'nın sonunda aslında gıda israfını önlemeye yönelik teknoloji çözümleri üretmek üzere fazla gıda kurulmuştu. Bu vesileyle Türkiye'deki sosyal girişim alanında da iyi bir örneklendirmeyi aslında ortaya koyduk ve e, teknolojiyle gıda israfının birleştiği noktada kurumsal firmaların e, her türlü fazla gıdasının değerlendirebici platformlar yarattık, teknoloji çözümleri yarattık. Bu çıktığımız yolda da Türkiye'de majör seviyede aslında birçok eksiklik fark ettik ki gıda israfının engellenmesi için e, bazı sistemler geliştirilmesi gerekiyordu. Burada özellikle yurt dışında e, bu problemi 50 yıldır, 60 yıldır çözmek üzerine konuşulduğu ve bazı sistemlerin gelişildiğini gördük. Özellikle farkındalık bu konuda en önemli parametrelerden bir tanesi. E, Türkiye olarak maalesef gıda atının, gıda israfının ve kayıplarının farkında değiliz. E, bu yüzden farkındalık projeleri gıda israfının engellenmesi yolunda oldukça önemli bir parametre. Bir diğer konu yine e, özellikle firmaların Atıklarını yöneterek gıda israfına ve kayıplarına neden olmamaları için e, regülasyon ve kanuni düzenin de hem atık yapmalarını caydırıcı hem de doğru aksiyon almak için teşvik edici olması gerektiğini gördük. E, Türkiye'de de maalesef bu etmenlerin e, oldukça zayıf olduğunu fark ettik ki regülasyon olarak da düzenlerin iyileştirilmesi için. E, son olarak da yine gıda israfı ve kaybının aslında en önemli konularından bir tanesi özellikle işletmelerde oluşan fazla gıdalar insan tüketimine çok büyük bir kısmı uygun olmasına rağmen atık yapılıyor ve insan tüketimine uygun olan bu gıdaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak da aslında mümkün. Fazla gıdala beraber kurduğumuz dijital sistem tam olarak bağış modülünde bu altyapıyı sağlıyordu. Fakat diğer tarafta bu ürünleri alıp ihtiyaç sahibine ulaştırabilecek gıda bankası dediğimiz sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin altyapısı maalesef Türkiye'de kapasitesi yeterli değildi. Bu üç ana misyonu da aslında gerçekleştirmek üzere bir sivil toplum kuruluşunun olmasına kanaat getirdik. Ve Gıda Kurtarma Derneği'nin kurulma hikayesi aslında 2017 itibariyle burada başladı. Bir sivil toplum kuruluşu olarak da dediğim gibi kapasite geliştirme, farkındalığın arttırılması ve konuyla ilgili aslında regülasyon düzeninin geliştirilerek savunuculuk faaliyetlerini geliştirmek üzere Gıda Kurtarma Derneği'ni kurmuş olduk. Şimdi bu büyük resmi dinlerken... Evet önemli bir konu deniyor ama aslında biraz ayaklarımızı yere indirmek için rakamlara bakmak lazım. Evet. Dün verdiğiniz rakamlardan ben birkaç tanesini ileteceğim dinleyicilerimize. Dünyada 1.3 milyar ton gıda israf ediliyor. Bu miktar dünyada açlıkla mücadele eden 100, şey, 821 milyon insanı tam 4 kez doyurabilir. Bu dünya Doğru. rakamı... Türkiye'ye geldiğimiz zaman da son zamanlarda yayınladığınız araştırmalardan birkaç rakam var. Çok önemli. Mesela bir yılda Türkiye'de üretilen toplam domates miktarı 12,8 milyon ton. Bunlar o kadar büyük rakamlar evet. hafızalamız almıyor. E, bu domatesin %50'si yani 6,4 milyon tonu israf oluyor. 26 milyon evet. ton daha israf ediyoruz. Ee, ve bir kişi bir yılda 93 kilo gıda israf ediyor. Şimdi bir yandan da, sadece hane atıyor bu. Evet, sa evet sadece hani. Doğru söylüyorsun. Ee, bir yandan da bu rakamlarla konuştuğumuz zaman hemen yanına bir başka bağlam daha eklemek istiyorum. Ben ee, diğer kamda sosyal faydayı birbirine bağlayan bağlamlar da ürettiğimiz için. Özellikle pandemiyle beraber bir derin yoksulluk meselesi konuşmaya başladık. Çok ciddi bir açlık meselesi konuşmaya başladık. Ee, bu rakamlarla ikisini yan yana koyduğumuz zaman burada müdahale edilecek çok önemli bir alan varı görüyoruz. Ve bu müdahaleyi kişisel olarak, bireysel olarak yapabiliriz. Kurumlar ve aynı zamanda kamu olarak yapabiliriz. Bu üç ayağı biraz konuşmak isterim. İstersen bireylerden başlayalım. Biz bireyler olarak neler yapmalıyız? Şöyle yani rakamlar dediğin bahsettiğin gibi aslında oldukça ürkütücü duruma gelmiş durumda. Bu problem artık e, yarının problemi olmaktan çoktan çıktı. E, neden olduğu karbon salımı sadece gıda yüzde %8 ila 10 nedeni iklim değişikliğinin tek başına. E, ya yani en majör sebeplerinden bir tanesi olarak konumlanıyor. Ve e, bugün yaşadığımız, geçen sene yaşadığımız yangınlar, işte İstanbul'da yağın dolu, e, sel felaketleri e, ve hatta e, artık Antarktika'da buzullardaki erim, değil, Hakari'deki 20 bin yıllık cilo buzulların erimesini konuşuyoruz. Yani burnumuzun dibinde sonuçlarını bugün gördüğümüz, yaşadığımız e, felaketlere dönüşen e, iklim değişikliğinde en majör sebeplerinden bir tanesi tek başına gıda atığı. Bu, bu sorumluluk hepimizin ve bu atığı hepimiz çıkarıyoruz. O yüzden aksiyon olarak kişisel olarak baktığımız zaman ilk yapılacak şey aslında atık attığımızı kabul etmek e, ve çözümlerine bakmak. E, biz hep şey örneğini veriyoruz. Bugün hepimiz evlerimizde çöpü açsak e, ya ben aslında bunu atmamak Bilirdim, şöyle değerlendirebilirdim diyeceğimiz minimum iki tane e, atık görüyoruz maalesef ki aslında onlar atık değil fazla. E, o, bu böyle bakmak lazım konuya. E, bahsettiğim gibi kişi başına düşen sadece hane atığımız 93 kilogram e, bu sadece haneden çıkan atık. E, bizim hanemize gelene kadar ki kısmı baktığımız zaman toplamda iki buçuk kata kadar da çıkıyor bu. Ve insan ağırlığının e, ortalama insan ağırlığının daha fazlasını dünyaya zarar olarak geri döndürdüğümüz rakamlardan bahsediyoruz. O yüzden e, Gıda Kurtarma Derneği de tam olarak burada konumlanıyor. Bahsettiğim gibi özel sektör, sivil toplum, yerel yönetimler, kamu e, tamamının bir arada olduğu ve yeni son tüketici dediğimiz aslında hepimiz için de farkındalık faaliyetleri yürütüyor. E, burada özellikle farkındalık önemli, önemli altını çiziyoruz biz. Çünkü yaptığımız çalışmalar hep şunu gösteriyor. Hepimiz bu problemden çok rahatsız oluyoruz. Kültürümüzde de israfı hiç sevmiyoruz ama attığımızda kabul etmiyoruz ve ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. O yüzden konunun en önemli e, Türkiye'deki eksiklerinden bir tanesi e, hepimize insanlara neyin yapılması gerektiğini gösterebiliyor olmak. E, tam olarak bu farkındalığı çözebiliyor olmak ki Gıda Kurtarma Derneği'nin özellikle son 3 yılda yaptığı farkındalık kampanyaları da bu anlamda Türkiye'de özel sektör, sivil toplum kuruluşu işbirliğinde yapılmış en büyük projelerden, en büyük kampanyalardan bir tanesi oldu. E, yaklaşık 100 milyon görüntülemeye geçti. E, büyük bir deterjan markasıyla yaptığımız boş harcama kampanyası e, bu anlamda Türkiye'de oldukça önemli e, bir yer edindi. E, her haneye boş harcama mesajını vermeye çalıştık. E, burada da derdimiz tek başına e, tek bir gıdayı değil gerçekten iklim değişikliğini engelleyecek, gıda atını engelleyecek çözümlerin olabileceğini ve bunların aslında çok basit olduğunu göstermek. Yani en basit domates örneği. Domates dünyada en çok üretilen gıda. Bir diğer yanı Türkiye'de de yine üretilen domates dünyadaki üçüncü sırada yer alıyor. En fazla üretim miktarı olarak. Geçen sene dörtlü bu sene üçe yükseldi. Ve her hanede olan bir ürün olmasına rağmen saklama koşullarını bilmediğimiz ürünlerden bir tanesi. Çoğumuz domates örneğin dolaba koyarız. Ama aslında domates dışarıda yeşil yere alta gelecek şekilde saklandığında daha uzun ömürlü oluyor. Bununla, bunun gibi çok basit çözümlerle hane atığımızı, hane israfımızı aslında azaltmak oldukça mümkün. Ürün seçerken, e, ürün alırken planlamak e, yine oldukça e, oldukça önemli bir etmen. Planlayarak ürün almak, e, planladıktan sonra eve getirdiğimizde saklama koşullarını doğru yapabiliyor olmak, bir şekilde o ürünü dönüştürebiliyor olmak, bunlar çok kıymetli gıda e, israfını azaltmanın e, önündeki engelleri e, kaldırmak adına. Ki bu konuda dediğim gibi en önemli parametre farkındalığımızın artıyor olması. Yürüttüğümüz bu boş harcama kampanyası sayesinde ulaştığımız insanlardan gelen en büyük tepki, en güzel reaksiyonlar bunlar oldu aslında. Ne yapılması gerektiğini bilinmediği için burada en ufak yönlendirme insanların o gün içerisinde o saniye evlerinde aksiyon alabilmesine yol açıyor. Biz de o insanlara dokunuyor olmaktan büyük keyif alıyoruz bu yüzden. Boşa harcama kampanyasıyla beraber e, tüketicilerin davranışını dönüştürmeye yönelik bir adım atmışsınız. Fakat özellikle gıda e, israfını konuştuğumuz zaman aslında büyük bir parçayı konuşuyoruz. Yani gıdamızın üretilmesi ve üretim sistemleri bir tarafta yer alıyor. Bir tarafta bizim onu tüketme biçimlerimiz tüketiciler olarak yer alıyor. Bir tarafta da sektörlerin bu konudaki davranışları biraz önce söylemiştim. Muhane atığımız bu kadar ama bir yandan da şirketler ve kurumlarda ki israflar var. Aslında siz özellikle e, hikayenizin en başından beri sürdürülebilir kalkınma için küresel amaçlarla birlikte hareket ediyorsunuz ve bu Doğru. çoklu bağı hep gözetiyorsunuz. Yani biz sadece e, bir gıda hakkı meselesinden ilerlemiyoruz, iklim eylemi, yoksulluğa son, açlığa son ve sorumlu üretim ve tüketim amaçlarına dokunuyoruz diyorsunuz. Da biraz da sorumlu üretim kısmına bakalım mı? Şirketler, hı hı. Ne, e, kamu bu konuda neler yapmalı ve yapabilir? Orada ne tür adımlar atıyorsunuz? Şöyle, yani aslında gıda israfı ve kaybı e, terimleri burada tam olarak devreye giriyor. E, son tüketicinin yani bizlerin aslında gıdanı alıp almamaya karar verdiğimiz terakende sektörüne kadar olan kısım aslında gıda kaybı olarak geçiyor oluşan e, atığın kendisi. Yani bu ne demek? Aslında tedarik zincirinin altyapı eksikliği, teknoloji eksikliği, e, lojistik altyapısındaki eksiklikler gibi birçok nedenle aslında daha marketlere gelmeden atığın bir kısmı oluşuyor. Tarımdan itibaren, topraktan itibaren e, ve akabinde biz artık o ürünü görüp karar verdik almıyoruz ve israf oldu ya da eve getirdik israf oldu buna da artık israf diyoruz. Ee, işin kayıp kısmında da oldukça etkili çözümler var ki aslında bunlar da yine önlenebilir ve elinde olan, stonda olan firmaya da neden olduğu finansal, sosyal, çevresel zararlar tam tersi pozitif etkiye bile dönüştürülebilir durumda. Ee, bunların da tamamını yapabilmek için aslında dijital sistemler, teknoloji sistemleri oldukça ön plana çıkıyor çünkü e, mevcut durumdaki sistemde baktığınız zaman dünyada neredeyse hiçbir gıda işletmesinin Atık yönetim departmanı diye bir departmanı yok. Çünkü bu problem çok paydaşlı bir iş. Çünkü bu problem anında müdahale edilmesi gereken ve dakikalarla yarışıldığı. E, çünkü gıdanın tüketim tarihi var. Son tüketim tarihi ya da tavsiye edilen tüketim tarihi. E, ve buna göre müdahale edilmesi gerekiyor. Her aşamasında farklı müdahaleler ya da farklı değerlendirme alanları mümkün. Bu yüzden tam olarak bu bilginin biriktiği e, dijital teknoloji çözümlerini üreten fazla bir daha sosyal girişimi burada aslında devreye giriyor. E, bu ürünler yeniden satılabilir hızlı tüketim noktalarına ya da bağışlanabilir. Eğer insan tüketimine uygun ise hala ama satış vasfını yitirdiyse ihtiyaç sahiplerine e, ve burada bir vergi avantajı da var aynı şekilde Türkiye'de de var bu. E, eğer insan tüketimine uygun değilse hayvan yemi, besicilik sektörü gibi Farklı alanlarda hayvan yemi sektöründe ham madde olabilir. Mix'in içine karıştırılarak bir ham madde görevi görebilir. Ya da endüstriyel simbiyoz dediğimiz bir tarafın atığı diğer tarafın hazinesidir mantığıyla. Farklı kozmetik gibi farklı endüstriyel sektörlerde değerlendirmesi mümkün olabilir. Ya da en kötü ihtimalle bunların farklı geri kazanım ya da geri dönüşüm yöntemleri mevcut. Biogaz, ATY ve benzeri gibi en azından çevresel etmenlerinin etkilerinin azaltıldığı ve o ürünün aslında toprağa gömülmek yerine, yakılmak yerine farklı yöntemlerle değerlendirildiği ve enerjiye dönüştüğü birçok yöntem mevcut. Bunların tamamı farklı network yönetimi, bunların tamamı farklı bilgi birikimleri ve farklı opsiyonlar gerektiriyor. Bu yüzden aslında sosyal girişim dediğimiz kavram ve bu konuyu hızlandırıcı Gıda Kurtarma Derneği gibi farklı sivil toplum kuruluşları buralarda devreye giriyor ve iş ortaklıkları kurarak firmaların elinde kalan her ne şartta olursa olsun bu fazla gıdalarını değerlendirmek için aslında onlara yardımcı oluyor. Ve bu atıklarından fazla gıdalarından e, finansal, çevresel, sosyal fayda yaratmaları sağlıyor. E, biz de bu şekilde Gıda Kurtarma Derneği olarak özel sektör tarafında yaptığımız iş birlikleriyle fazla gıdan dijital sistemiyle beraber bu problemlerin çözülmesine yardımcı oluyoruz. İşin kamu tarafında da e, aslında az önce bahsettiğim gibi bir mevcut durumda bu ürünleri Atık yapmak, yani bugün çok da güzel bir isim vermişiz, toprağa gömüyoruz ve düzenli depolama diyoruz. E, dozerler toprağa içiyor ürünleri gömüyoruz ve bunun için üzerine de para veriyoruz. E, ve bunun ürünlerin imha olması için, tarihi geçmesi için bekletiyoruz maalesef mevcut koşullarda. Biz bunun olmasını istemiyoruz. E, gıda geri kazanım hiyerarşisi diye bir hiyerarşi var. Dünya Çevre Ajansı'nın bundan 40-50 yıl önce yayınladığı literatürde bizim eleştirdiğimiz ve 2016'da ilk defa Türkiye'ye kazandığımız bir hiyerarşi. Bu hiyerarşi önce kaynağında azaltmalısız diyor. Yani toprağa gömmek yerine bir kere firmaları atık yapmamaya teşvik edici bazı kanun sistemlerinin geliştirilmesi lazım. Vergisel avantajlar durumu buraya söz konusu oluyor. Kapasitesel geliştirmeler, e, sivil toplum altyapısına e, kapasite geliştirmeler gibi birçok aslında bizim de regülasyon önerimiz var ki burada Gıda Kurtarma Derneği olarak 11 farklı kamu kuruluşuyla bu politika ajandalarını beraber yürütüyoruz. E, çok güzel de aksiyonlar da alınıyor. Tarım Orman Bakanlığı altında Gıdanı Koru kampanyası başlatıldı. E, Dizayn aşamasından beri destek oluyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın altında biliyorsunuz sıfır atık kampanyası var. E, bu iki kampanya. Türkiye'de bu konudaki en önemli farkındalığı yürüten kampanyalar haline geldi. Ee, bizler de başından beri e, aktif olarak destek olduğumuz kampanyalar. Regülasyon olarak da iyileştirmeler mevcut ama anlayacak daha tabii ki çok yol var. Ee, gündemde oldukça e, karışık bir ülke olduğumuz için, dünyada da öyle olduğu için maalesef tasarruf bugünümüzün en önemli konularından bir tanesi. O yüzden aslında hem kapasite geliştirme anlamında sivil toplum ve yerel yönetimlerin gıda esnafını önlemeye yönelik, hem de Millet olarak, insanlar olarak bizlerin tasarruf konusunu gıda israfıyla kafamızda net bir şekilde aslında bağdaştırabiliyor olmamız lazım. Ee, burada yine boş harcama kampanyasına geleceğim. Ee, boş harcama kampanyasında e, sadece aslında farkındalık kampanyası yürütmedik. E, bu anlamda önemli bir kapasite problemini de beraber çözdük ve e, iki tane tırın e, boş harcama kampanyası çerçevesinde finanse edilerek Akdeniz ve Ege bölgesine konumlandırılmasını ve bu bölgedeki insan tüketimine uygun olan fazla gıdaların ihtiyaç sahibine bağışlanarak 660 bin ihtiyaç sahibine ulaştırılmasını sağladık. E, bu önemli bir altyapı. Şu yüzden anlatıyorum. Tek bir anlaşma, tek bir kampanya e, bu kadar büyük etkileri olabiliyor. E, bunların örnekleri neden arttırılmasın? E, öncü kampanyalar neden çoğaltılmasın? E, bunların mümkün. Aynı şekilde diğer tarafta yapılan çalışmalar da sadece kapasite anlamında değil ulaştığımız insan sayısı olarak oldukça önemli hale geldi. Mevcut durumda Türkiye genelinde yürüttüğümüz sadece gıda bağışında 1.1 milyon ihtiyaç sahibi aslında fazla gıdalara kavuşarak Türkiye genelinde düzenli olarak aç yatmaktan kurtulabiliyor. Yoksulluk da bu şekilde önlemek mümkün ve daha hala bunlar Türkiye için bebek adımlar. Atılacak daha çok adım var. Teşvik sistemleri, caydırıcı sistemler bu anlamda bu yüzden aslında oldukça önemli. E, i̇ki önemli veriyi tekrarlayalım. Bir de sen söyledin ama e, söylemiş olalım bir kez daha. Bo boşa harcama kampanyasıyla yılda bir buçuk milyon Türk lirası değerinde ürün israfı önlenirken kurulacak lojistik altyapı ile de toplam yedi milyon lira değerinde ürün ihtiyaç sahibiyle buluşturulacak Demişsiniz. Zaten bunlar çok ciddi hedefler. Ne kadar önemli ve ne kadar büyük bir fark yaratılabildiğini de gösteriyor. Hazır fark yaratmak evet. demişken ve ben hazır seni bulmuşken Berat bir sorum daha olacak. Bir önemli e, adımınız da sizin gıda bankacılığı. E, gıda evet. kurtarma e, olarak 45 ilde 93'ü aşkın gıda bankacılığı ağına sahibiz diyorsunuz. Nedir gıda bankacılığı Hı -hı. ve bu ağla ne yapıyorsunuz? Şöyle gıda bankacılığı da aslında 1960'lı yılların sonunda Amerika'da çıkan bir sistem. Çok fazla üretir olduğumuz için ve bir yanda da e, az önce yayının başında da bahsettiğim gibi aslında e, açlık, yoksulluk da çok ciddi seviyeye. Sadece Türkiye'de, dünyada da bu böyle e, çok ciddi seviyelere geldiği için e, iki sistem aslında birbirinin çözümü, iki problem birbirinin çözümü. E, ve bu sistem birleştiğinde gıda bankası dediğimiz yapı ürünleri, ilgili fazla gıdayı çıkaran... E, yerden alıp ihtiyaç sahibine ulaştıran kuruma deniyor. E, Foodbanking diye İngilizce'de çıkmış, Amerika'da daha sonrasında dünyayı da yayılmış, 2004'lü yılların sonlarında da Türkiye'de kanunlaşmış e, ve bir yandan da Türkiye'de kapasite geliştirilmeye çalışılmış. E, fakat biz 2017'de ilk fazla gıday ve gıda kurtarma derneğinin faaliyetlerine başladığımız zaman Türkiye'de 3-4 tane gıda bankası vardı. E, yani bu ürünleri alıp ihtiyaç sahibine ulaştırabilecek Kurum maalesef, altyapı maalesef Türkiye'de mevcut değildi. Ee, biz de bu yüzden Türkiye'yi açıkçası mahalle mahalle gezdik. Sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler yasal altyapılarında bu gıda bankacılığı dediğimiz, yani ücretsiz olarak bu ürünleri gidip ilgili firmalardan alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecek kurumlara anlattık. Ve onlara danışmanlık vermeye başladık. Dedi ki bu ürünleri ücretsiz alabilirsiniz. Fazla gıda dijital bağış sistemini ücretsiz kullanabilirsiniz ki size nerede Hangi üründen ne kadar bağış ürünü çıktığını bildirimle haber veren bir dijital sistemden bahsediyoruz. Kolayca gidip bu ürünleri alıp ihtiyaç sahibine verebilirsiniz. E, ve bunların tamamı fazla gıda sistemiyle, gıda kurtarma derneği aracılığıyla tamamen ücret. E, ve bu danışmanlık ve dijital altyapı sayesinde bugün e, o 2-3 tane olan gıda bankası Türkiye genelinde bahsettiğim gibi 95'i aşkın aktif olarak Ürün toplayan Gıda Bankası'na dönüştü. E, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları oldukça ilgi gösterdi. Ve şu an 200'ün üzerinde de fizibilite ve kurulum aşamasında olan Gıda Bankası mevcut ki bu ürünleri alıp ihtiyaç sahibine ulaştırma aşamasında taşıma, depolama, elleşleme ya da paketleme ve e, dağıtım sistemleri kurma konusunda sistemler gelişiyor. E, daha da hızlanmamız lazım. Bu bahsettiğimiz e, yüzlü rakamlar, 200 yüzlü rakamlar bugün Avrupa'nın ülkelerinde 8.000'i bulan rakamlar maalesef. Ee, tabii ki 50-60 kurulan sistemler. Türkiye'deki gibi bizim de vesile olduğumuz 2-3 yılda kurulan sistemler değil. Ee, biz o seviyeyi yakalayabiliriz. Ee, ve bunun için de vaktimiz yok. Ee, bu hedefleri gerçekleştirmek için 2030 sürdürülebilir kalkınma amaçları diyoruz biz. Ee, 2030'a bugün çok az zamanımız kaldı. Ee, o yüzden daha da hızlanmamız lazım. Değil. Biz çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi daha da, geliştirmeye ve e, bu yüzden aslında kamu, özel sektör işbirliklerini hızlandırmaya çalışıyoruz ki örneğin Tarım Orman Bakanlığı, FAO, Türkiye Belediyesi Birliği ile beraber tüm Türkiye'deki belediyelere gıda bankacılığı ne demektir, nasıl yapılır, e, bunun da çalıştığını düzenledik. E, bu ve benzeri çalışmalarla beraber maksimum sayıda kuruma gıda bankacılığını nasıl yaparlar, e, bu danışmanlık hizmetlerimizi arttırmaya çalışıyoruz ki daha fazla kurum e, bir yandan verirken ürünlerini Diğer yandan da alan tarafta gelişebilsin. Burada özellikle biz son tüketicilere de şu görev düşüyor. Her birimiz bu konunun farkında olmalıyız. Etrafımızda bu gibi düzenlerin kurulabileceği, bu alt geliştirebilecek özellikle sivil toplum kuruluşları veya yerel yönetimleri bizlere yönlendirebilirler ki bizler de mümkün olduğunca onlara ulaşıp çünkü bu sistemi tüm Türkiye geneline yaymaya. Ve daha da geliştirmeye çalışıyoruz ücretsiz danışmanlık vererek e, ve bu ürünlerin de mevcut durumda iş olan kurumsal firmalarda ki perakende market zinciri, üretici firmalar, distribütör firmalar e, fazla kalan ürünlerini yani ambalajı hasarlanmış olabilir. Meyve sebze ise hafif yumuşamış olabilir. Kasa ezi, tırnak ezi dediğimiz küçük hasarları olabilir. Satış vasfını yitiriyor bu ürünler ama insan tüketimine hem besin değerleri açısından hem de kalitesi açısından tamamen uygun ürünler. E, ve tamamı gıda bankacılığı kapsamında değerlendirilmesi mümkün ürünler. E, ve ihtiyaç sahipleri için bunlar bulunmaz nimet durumunda. Hele ki bugün domatesi 45 liradan markette görüyorken daha da kıymetli hale geldi. Tasarruf etmek, israf etmemek. E, o yüzden biz de bunun da hep devamlı altını çiziyoruz. E, bizim en önemsediği konulardan bir tanesi e, maalesef insan tüketimine uygun olduğu halde e, israf ettiğimiz, kaybettiğimiz, atık yaptığımız gıdaları bir şekilde geri kazanmanın en önemli yollarından bir tanesi gıda bankacılığı sistemi ki bağışlayan firmaya da vergi avantajı sağlıyor bir diğer yandan. Kanuni olarak da düzenin e, kritik olması aslında tam olarak burada devreye giriyor. E, bu ürünleri de Atık yapmak yerine bağış yapmak tercih eden firmalar aslında vergi avantajı da elde ediyor. Bu yüzden bir tarafta hem atığımızı israfımızı önlerken hem de diğer tarafta ihtiyaç sahiplerine fazlasıyla yardım yapmak aslında gıda bankacı sistemiyle oldukça mümkün. Berat zaman su gibi akıp gidiyor soracağım daha çok soru var ama e, bu pilav daha çok su kaldırır diyelim tekrar e, gıda meselesini konuşmak üzere bir araya geleceğiz. Hemen dinleyicilerimize e, web sitenizin adresini verelim daha detaylı bilgi almak isteyenler olursa diye gktd.org'dan e, gıda kurtarma derneğine ulaşabilirsiniz Diyelim ve son sözü bir kez daha sana bırakayım hızlıca neler yapabilirler gönüllü olmak için hani farkındalığımızı arttırdık ama dernekle iletişime geçmek istersek neler yapabiliriz? Evet. Sosyal medya özellikle sivil toplum kuruluşları için günümüzde en büyük silahlardan bir tanesi. Davamızı davantı haline getirdiğinizde hiç şüphem yok. Hepimiz artık tasarrufu, gıda israfını konuşuyoruz, biliyoruz, farkındayız. Hep beraber bu problemi çözebiliriz. O yüzden bir sivil toplum kuruluşuna yardım etmek demek olmaya para göndermek tek başına değildir. Ee, bizleri takip edin, bizlere ulaşın. Ee, gönüllülük programını başlatıyoruz bu sene itibariyle. Hep beraber bu çalışmaları yürütelim. Sizlerin de fikirleri bizler için oldukça önemli. O yüzden Gıda Kurtarma Derneği'ni e, takip ediyor olmanız, e, paylaşıyor olmanız, bizleri e, bizlere ulaşıyor olmanız bizler için de oldukça önemli. Bir diğer taraftan fazla gıdanın dijital çözümlerine mutlaka bakın. Son tüketiciye yönelik de çok güzel uygulamalar geliştirdik. E, burada da özellikle sizlerin de yararlanabileceği, bir yandan israfı önlerken bir yandan e, finansal olarak da son tüketicinin yararlanabileceği fazla uygulamasını da geliştirdik ki e, özellikle küçük, küçük işletmelerde e, bu problemin çözülmesi için oldukça önemli bir adım oldu. %50 indirimli ürüne kavuşmak için de bizler için, son tüketiciler için büyük bir teşvik sistemi var. Bunun gibi birçok çözümü bizim sayfalarımızı takip ederek özellikle sosyal medyadan ulaşabilirsiniz diyeyim. Teşekkür ediyorum tekrar davet ettiğin için. 5 yıl sonra benim için de oldukça keyifli oldu. Berat çok teşekkür ederim. Gıdamızı korumak üzerine diğer kamda da daha pek çok konuk ağırlayacağız ama bu haftalık bu kadar. Sevgili dostlar haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.